İran'ın politik tarihinde manzara çok çabuk değişir. Ziyaheddin bir süre sonra sahneden kayboldu ve bir sürgün olarak Avrupa'da ortaya çıktı. Bunun üzerine Rıza Han, başbakan olarak sahnede boy gösterdi. O günlerde Tahran çarşılarında Rıza Han, Ziyaheddin ve Şah'ın küçük kardeşi Velaat Prensi Üçlüsü'nün Şah'ı tahttan uzaklaştırmak üzere bir komplo hazırladıkları, Ve böyle şüpheli bir girişime katılıp tehlikeye sokmak istemeyen Rıza Han'ın son anda arkadaşlarını Şah'a jurnal edip işin içinden sıyrıldığı yolunda bir söylenti dolaşıyordu kulaktan kulağa. Bu fısıltının doğru olup olmadığı bir yana bu bulanık dönemi hemen izleyen günlerde Başbakan Rıza Han Şah Ahmet'e güzel bir Avrupa gezisi tavsiye etmek cesaretini buldu kendinde. Parlak bir törenle Şah'ı uğurlarken Irak sınırına kadar otomobilinde ona eşlik etti. Ve söylentiye göre sınırda ayrılırken Şah'a doğru hafifçe uzanıp alçak sesle Majestelerinin bu gidişi dönüşü olmayan bir gidiş değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum demektir dedi. İktidarı kimseyle paylaşmak zorunda değildi artık. İsmen olmasa da fiilen İran'ın tek hakimi durumundaydı şimdi ve bir aç kurt gibi kolları sıvayıp işe girişti. İran'ın bu uzatmalı çavuşun kestirişine göre, şimdi tepeden tırnağa değiştirilmesi gerekiyordu. Yönetim hızla merkeziyleştirildi. Tüm toprakların en yüksek fiyatı verene kiralanması usulü kaldırıldı. Valilerin birer satrap, prens değil, devlet memuru olmaları esası getirildi. Ordu, diktatörün bu gözde evladı batılı modellere göre yeniden teşkilatlandırıldı. Rıza Han, şimdiye kadar kendilerini küçük krallar olarak gören ve çoğu zaman hükümete itaat etmekten kaçınan serkeş kabile reislerine karşı genel bir kampanya açtı. Kırsal kesimleri yıllardır kasıp kavuran eşkıya çetelerine karşı sert önlemler aldı. Diğer alanlarda olduğu gibi, ülkenin mali stüktüründe de Amerikalı danışmanların yardımları sayesinde bazı yeni düzenlemelere gidildi. Böylece vergilerin ve gümrük resimlerinin akışında belli bir düzenlilik sağlandı. Uzun lafın kısası, ülkeye hakim kargaşalık, şurasından burasından tutturulup yamalanarak bir düzen hayaleti çıkarıldı ortaya. Türkiye'deki Kemalist hareketin bir yankısı olarak belki, önce bir söylenti halinde, sonra batıllaşmanın ateşli taraftarlarının bir isteği olarak, Ve en sonunda da diktatörün kendi açık hedefi olarak Cumhuriyet fikri ortaya atıldı. Ama Rıza Han'ın bir muhakeme hatası işlemişe benziyordu. Çünkü bu manevraya karşı güçlü bir protesto çığlığı yükseldi İranlı kitlelerden. Cumhuriyetçi elimlere karşı baş gösteren kitlevi muhalefetin sebebi halkın kraliyet ailesine duyduğu bağlılık değildi tabii. Çünkü Türk kökenli olduğu için öteden beri hep yabancı gözüyle bakılmış olan Kacar hanedanına yürekten bağlı bir tek kişi bile bulmak güçtü İran'da. Bu muhalefet, Ahmet Şah'ın yuvarlak, çocuksu yüzünde duyulan herhangi bir duygusal sempatiden de kaynaklanmıyordu. Bu, daha çok, cumhuriyetçi atılımın, halkın dinden uzaklaştırılması operasyonlarıyla birlikte yürütüleceği endişesinden doğan bir muhalefetti. Yoksa, halkın özgür iradesine bırakıldığı zaman, cumhuriyetin İslam'a, Şahlık rejiminden daha yakın bir yönetim biçimi olduğu Müslümanlar arasında en azından bilinçli bir azınlık tarafından bilinen bir şeydi. Ama Rıza Şah'ın eliyle tezgahlanan şeyin, hakim toplumsal dinamik durumunda olan İslamiyet'e karşı batılı değerlerle yüklü gizli bir çıkarma harekatı olacağından yana en ufak bir kuşkuya yer yoktu. Büyük şehirlerde özellikle Tahran'da büyük bir heyecan sarmıştı halkı. ...başbakanlık binasının önünde... ...sopalar ve taşlarla silahlanmış... ...öfkeli bir kalabalık toplandı. Halk düne kadar... ...yarı tanrı gözüyle baktığı diktatörü... ...bugün lanetliyor, tehdit ediyordu. Rıza Han'ın yardımcıları ona... ...halkın galeyanı yatışmadan... ...dışarı çıkmamasını öğütlediler. Ama o bütün bu öğütleri... ...bir kenara bırakıp... ...silahsız bir emir eliyle birlikte... ...avluda bekleyen arabaya atlayarak... ...binadan ayrıldı. Araba daha kapıdan çıkar çıkmaz... Halk etrafını sardı. Atların dizginlerini tutarak arabayı durdurdular. Halktan kimileri arabanın kapılarını sökercesine açarken, kimileri de ''İndirin aşağı onu, dışarı çıkarın, dışarı!'' diye bağırıyordu. Fakat o buna fırsat vermeden doğrulup kendisini indi aşağı. Yüzü öfkeden kıpkırmızıydı. Ve elindeki kırbaçla çevresindeki insanların başına, omuzlarına vurmaya başladı. ''Savulun köpeoğlu köpekler, savulun hele!'' Ulan ben kimim? Ben Rıza Han. Kim verdi size bu cüreti? Savunun bakayım. Karlarınızın yanına dönün hadi. Sıcak yataklarınıza dönün. Yallah, yallah. Daha bir iki dakika önce onu ölümle tehdit eden kalabalık, onun bu gözü pekliği karşısında anlaşılmaz bir sessizliğe gömülmüştü şimdi. Gerilediler, çözülüp teker teker, grup grup, yan sokaklarda gözden kayboldular. Büyük lider böylece bir kez daha konuşmuştu halkıyla ama bu kez öfke ve hışımla konuşmuştu ve halkında bir kere daha gözü yılmış ve bir kere daha başını yuvasından içeri çekmişti. Rıza Han'la İran halkı arasında daha sonra bir kin ve nefret uçurumu halini alacak olan Çatlak herhalde ilk defa bu olayla ortaya çıkmış ve halkın umutlarını yutan bir karanlık halinde kuşaklar boyu gittikçe derinleşmişti. Bu olay... Rıza Han'ın prestijini kurtarmış, ama Cumhuriyet'in kurulmasını sağlayamamıştı. Planın böylece çöküşü, halkı karşısına alan bir reform hareketinin yalnızca silahlı kuvvetlere dayanılarak gerçekleştirilemeyeceğini göstermişti. Reform girişimlerinin sonuçsuz kalması, halkın reform hareketine kesin kes karşı olmasından değil, fakat halkın kendi kültürel ve dini değerleri çevresinde gerçekleştirilebilecek sağlıklı bir gelişmeye bağladığı tüm umutlarının reformu biçimlendirmeye soyunan çevrelerin elinde batılı politik öğretilerin dümen suyunda çarçur edilmeye kalkışıldığını sezgisel olarak fark etmiş olmasındandı. Rıza Han o günde sonraki dönemlerde de bunu anlayabilecek kapasitede ya da konumda biri değildi ve bu yüzden de halkına karşı yabancılaşması mukadderdi. Halkın İlk zamanlar ona karşı duyar gibi olduğu sevgi daha doğmadan ölmüş ve yerini giderek ürkütücü bir nefrete bırakmıştı. Halk artık sormaya başlamıştı kendi kendine. Bu kahraman çalımlı müstebit elle tutulur ne yapmıştı ülkesi için? Ve bu sorunun ardından sıralıyorlardı Rıza Han'ın başarılarını. Ordunun yeniden teşkilatlandırılması. Fakat yoksulluğun yükü altında zaten ini inim, inim halkın sırtına Ezici ağırlıkta yeni vergiler yüklenerek yapılabilmişti bu devrim. Kabile isyanlarının bastırılması, fakat bu arada yurtseverler de kıyımdan geçirilmiş, sindirilmişlerdi. Tahran'da girişilen gösterişli bayındırlık faaliyetleri, dikilen heybetli binalar, fakat bütün bunlar da taşrada, kırsal kesimde yaşayanların daha ezici bir sefaretin içine sürüklenmesi pahasına yürütülen işlerdi. Ve daha da ileri giderek İran halkı, Rıza Han'ın bir zamanlar sadece fakir bir askerken binlerce hektar arazisi, köşkler, malikaneleri ve akarlarıyla şimdi İran'ın en zengin adamı haline geldiğini düşünmeye başladı. Nerede kalmıştı peki reform mülküsü? Nerede kalmıştı Cumhuriyet? Tahran'daki birkaç gösterişli bina ve şurada burada diktatörün yakın çevresine ait lüks oteller mi gösteriyordu İran halkının kalkınma hamlesini? Rıza Han'ı işte bu bunalımlı günlerinde tanıdım. Kişisel ihtirasları, kendini beğenmişliği ve bencilliği hakkında ortalıkta dolaşan söylentiler ne olursa olsun, o gün Savaş Bakanlığındaki odasında beni ilk kez kabul ettiğinde, ondaki liderlik yeteneğini hemen fark etmekte güçlük çekmedim. Hiçbir ülkede ve hiçbir devirde bir başbakan bundan daha sade, daha çıplak bir odada oturamazdı herhalde. Bir masa... Muşambayla kaplı bir kanepe, birkaç sandalye, küçük bir kitaplık ve döşemede parlak fakat mütevazı bir halı, odadaki bütün eşya bu kadardı. Ve masanın ardında bizi karşılayan uzun boylu, iri kıyım adam da madalyasız, şeritsiz, sırmasız, düz haki bir üniforma içindeydi. Alman Büyükelçisi Kont von der Schülenburg tarafından takdim edildim ona. Bir Avusturyalıydım ama büyük bir Alman gazetesini temsil ediyordum. Daha ilk konuşmalar sırasında Rıza Han'ın doğasındaki karanlık dinamizmi fark etmiştim. 55 yaşlarındaydı. Fırça gibi kalın, kırkaşlarının altında kahverengi, keskin bakışlı gözleriyle süzüyordu beni. İranlara özgü uzun kirpiklerle gölgelenen gözlerinde, melankoli ile şiddet karışımı, garik bir hoyratlık vardı ağzının ve burnunun çevresinde keskin hatlar yer alıyordu. Kemikli yüzü, konuşmadığı zaman sıkıca kapalı tuttuğu dudakları ve belli bir gerilimle hep kasılı duran çenesi, olağan dışı bir irade gücünü açığa vuruyordu. Ağzından çıkan her sözün çok önemli bir gerçeği dile getirdiğine inanan ve bunun içinde her sözcüğü tarta tarta telaffuz eden birinin, alçak, iyi ayarlanmış sesiyle konuşuyor, Ve konuşurken de arkasında yüksek düzeyden bir erkanı esas duruşta bekleyen 30 yıllık bir kurmay subayın tecrübesiyle konuştu, havasını veriyordu dinleyene. Ve onu dinlerken bu adamın daha altı yıl öncesine kadar basit bir jandarma çavuşu olduğunu ve okuma yazmayı da bundan sadece üç yıl önce öğrendiğine inanmakta güçlük çekiyordu.